Nisat miktarına ulaşan deyizlerin zekatını tl olarak yoksa en cinsler ödemek lazım? Nisap miktarı da tl ile kıyaslayarak mı anlamalıyız? Şimdi nisap miktarı bir insanın zekat verme mecburiyetine geldiği miktar demektir. Onun miktarı ilman kitablarında şu kadar niskal altındır, şu kadar niskal cümüştür diye yazar. O miktar mala kaybolan. olan zekatını vermesi gerekir. Borcu olmayan havaycı asliyesinden fazla elinde imkanı olan kimse o imkanatı üzerinden hayli halelan bir sene geçmişse o zaman zekat vermesi gerekir. O miktar paralar nakit için, altın için gümüş için kırkta bir olduğunda kırkta birini hesaplar elindeki miktarın kırkta birini zekat olarak verir. Bu hesabı yaptığı zaman ki Para olarak da verir, Türk lirası olarak da verebilir, o deyiz cinsinden de verebilir, Türk lirası da çevirecek de verebilir. Efendim daha başka da şekilde de vermesi caizdir. Peygamber Efendimiz'in zamanında tarikat var mıydı? Efendim ne aldı? Tarikatı Muhammediye'ydi. O, o tarikat Peygamber Efendimiz'in yoluydu işte, biz de o yolda gitmeye çalışıyoruz. Şu anda bir gün tarikata bir Hacı Efendi'ye bağlanmak gerektiğini elbette, Peygamber Efendimiz'e sahabenin bağlanması gerektiği gibi Şimdi de bağlanması lazım. O zamanki insanlar bağlanıyor da Şimdikiler niye beş kalacak? Peygamber Efendimize bağlanmıyorlar mıydı o zaman? Peygamber Efendimizin varislerine bağlanacaklar zekillerini. Bir kardeşimizin küçük çocuğu dünyaya geldi. Adam e, üfeder misiniz? Pek al, Senih'a olsun. Misaah mahadur hanımefendi olsun. Misaah seni ha. Efendim filanca camide Birisi benim meşidim kalbinden geçeni bilir derse Dinden çıkar dedi Hatta peygamber efendimiz dahi bilemez Yalnız Allah bilir buyurdular Bu yalan ve yanlıştır Doğru değildir Bu hocanın veya vaizin söylediği Çünkü Allah Bazı kullarına bildirir Bildirince o da bilir Bunun misalleri vardır Hatta hadisi şeriften de Delili vardır Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir kul, iyi kul olup da ibadetlere devam ederse sonra ben onu severim. Söylediğim zaman da gören gözü, söyleyen dili, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benimle görür, benimle işitir, benimle söyler, benimle tutar, benimle yapar eder diye. Buna tabi bu hal ne demek? Keramet hali demektir. Keramet verdi mi Allah bir kimseye? o ikramatı verdi mi o kimse bilebilir hadis-i şerif öyle derken bunu söyleyen kafirdir derse o hocaya istifasını etsin o vaiz vaiz diye bıraksın çünkü dini bilmiyor halka da yanlış olarak söylüyor. Evet kaybı sadece Allah bilir ama Allah bazı kimselere bazı şeyleri bildiriyor. Peygamber Efendimiz'e İstanbul'u alacağını kim söylettirdi? İstanbul mutlaka fet olmayacaktır dedi pek oğlundur. Kıyamette ahir zamanda şunlar şunlar olacak diye bildiren kim? İstihbar Allah. Allah bildirince o zaman şöyle oluyor. Evliya Allah'tan ne zaman vefat edeceğini Allah tarafından riyada gösterilip bilip de önceden söyleyenler vardır. Bakalım bizim tanıdığımız kamil şehzlerimizden, büyüklerimizden karşısındakinin kalbinden geçeni bilip söyleyen vardır. İnanede bu keramet babına girer bunu söyleyen, çağdır diyen bir, bir adanı değil. Bu konuyu iyi bilmiyor. İstifa ettirme veya tercih edersin. <gülüyor> Bırazil Camii'nde şey vaaz görülmüş. Yüce Fazıl'ın şehir. Abdülhakim Efendi. Böyle günün girişi sayfaya geldik. Bu sayfada bıraktık dermiş. Efendim bir gün oturmuş bazı Açmış sayfayı. Ve demiş. Şurada kalmıştık. Şuradan başlamamız lazım ama demiş konuya girmeden evvel üç sorunun cevabını vereceğim öyle başlayacağım demiş. ne üç kişi öyle gelmişler o gün demişler ki hoca keramet sahibi ise şu sorunun, şu sorunun, şu sorunun cevabını versin demişler. Üç sorunun cevabını kendilerinin kafalarından düşünmüşler. Hoca kitabı işte açıyor. Derse başlamadan onun cevabını veriyor öyle başlıyor. Yine benim arkada bir arkadaşım anlatıyor. Biz diyor, jandarma karakolunda çalıştım ben diyor Bizim baş çavuşla bir arkadaşla O zaman Seyda dedikleri bir Zatı ziyarete gittik Seyda İrli seviyesi belli bir vakteye gelmiş insanların hepsine diyalar orada yani Seydalar bir tane değil çok olabiliyor Efendim Cizdre'deki Seyda Kamil bir zat mübarek bir insan Nakşibendi meşayihinden Onu ziyaret edelim filan demişler ama demişler... Siz efendim biz oraya gittiğiniz zaman bize hindit olması ikram etsin demiş. bir Akıllardan öyle düşünmüşler bir tanesi. Bir tanesi de şu soruya cevap gelsin demiş. Bir tanesi de demişler sen de düşündün. Ben demiş bir şey ama size söyleme Allah aşkına söyle filan diyor. zorlamışlar. Ben demiş cülüp gideceğim, benim cülüp olduğunu bilsin demiş. olmaz demişler, edepsizlik yok, gitmiyoruz biz demişler. Yok ille gideceksiniz demiş. Baş çavuşmuş böyle diye, Efendim sorulmuş. Şimdi biz korka korkuyoruz. de yok o zaman diyor. Atla gidiyoruz diyor. Cizre'ye doğru diyor. Cizre göründüğü zaten diyor. Cizli'ye de mi atıyor oradan? Atıyor galiba. Karşıdan bir aslı toz toz sırağı katarak dıgıdık dıgıdık geldi diyor. Selamun Aleyküm dedi diyor. Aleyküm soran dedik diyor. Şeyh Seyda Hazretleri'ni ziyaret etmek isteyen üç kişi siz misiniz? Dedi diyor Biz önüne diyor Evet bizim dedik diyor Şeyh Hazretleri'nin selamı var İçimizden bir tanesi Dinle de yıkansın önüne gelsin demiş <gülüyor> Başçavuşkuya atın üstünde baktım diyor Böyle yıldırım vurmuş bir Sallandı diyor düşecek der neredeyse diyor Kim bir diyor Ondan sonra Gittik diyor güzel karşıladı bizi diyor. Anlatan üç kişiden biri, gidenden biri anlatıyor. Bizi güzel karşıladı diyor. Yemek ikram etti diyor. İstediğimiz yemeği ikram etti diyor. Bu zaman da demiş insanlar çok acayistir. Yani şeyhden yana isterler ama o yemeğimden ben bulduğunu düşünmeden de demiş. <gülüyor> Bir de diyor şeyi söyledi diyor. Üçüncü meseleyi de söyledi diyor. Ben sen de hayatımdan misali anlatayım. Ölgazlı Ahmet Efendi var. Biz de Kaştavani'ye gidiyorduk. Yanında da diyanettemiz ötüş olan bir taleden vardı. Dedi Ahmet Efendi benim babamın şehriydi. Öl yalım, ölme ötelim. dedik. Ben de ilahiyatta asistanım o zaman. Gittik, ölme öttük. insan cennet tabi Tatlı günlük yüzdü. Çok sevindi. Ölme öttük, dua etti. Yemeğe bırakmadı. Ve bizim oraya giderken otomobilimizle kendi aramızda konuştuğumuz, her şeyi konu edildi orada, Onlar söyledi İşte bunlar oluyor, yani ben bunları görmüşüm Onun için bu bugün şeyler bir çeşit inkardır Yani kerameti bilmiyor, bazıları yaşamamış Öyle insanların yanına gitmemiş, kabul etmiyor Müşidim kalbimden geçeni bilir derse dünden çıkar Ve Allah burada ne oldu o zaman? Niye dünden çıkıyor yani? Keraneti evliya hak değil mi? Hak ama tabi herkes her günün terzinden geçirme bilir mi? O ayrı tabi herkes bilmez. Allah bildirse bilir. Her zaman bilir mi? Her zaman da bilmez. Allah bildirmezse bilmez. Allah Peygamber Efendimiz'e bile düşmanların sayısını az göstermiş. Ayet-i öyle bildiriyor. Yani Müslümanları öbür tarafın gözünde az göstermiş, Müslümanlara da onları az göstermiş. Savaşa girsinler ve Allah'ın hikmi yerine gelsin diye. Bazen az gösterir Allah Vardır bir hikmeti Yani hikmetinden sual olmaz Öyle olacak öyle olacak öyle ama Keramat-ı haktır Misali çoktur Kur'an'ın köründe de vardır Arapçayı merak ediyoruz Öğrenmek istiyoruz Fakat semartesi pazar günü hariç çoğu yoğun bir çağırma, çalışma sistemimiz var Bu şartlar altında Arapçayı nasıl öğrenebiliriz? Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Arapça konusunda benim çok hevretim var bana öyle geliyor ki içimdeki hevesten, neşenden dolayı bir hafta otursam araçı öğretirim gibi geliyor ben şeylere çok kolay çok kolay ama tabi bizim hocamız ya Salim Mahmut Hoca Mahmut Bayram Hoca şurada oturur belki namaza geliyor, belki şu anda yazlıkta filan olabilir ben bir sürü şey bitirdim, ebebiyat fakültesine gittim beni babamdan istemiş, onu çağır bana onlar dil bilgisi okudukları için dili kolay öğrenirler demiş. İlk ders bir şeyler yazdırdı, ikinci ders cümle kurdu. İkinci ders, Arapça cümleler kurdu. Ben de birkaç hafta sonra bir dedeme Arapça mektup yazdım. Şimdi bir emekli mektup şimdi elime geçse? Nasıl yazmışımdır Allah hala? Yani biz mesaret, bir heves. Olabilir yani. Onun için korkmayın. Cumartesi pazarlığında çalışmakla çok şeyler elde edilir. Keşke muntazam şey olabilse Keşke burada bir esnafa Böyle iç dış sahibi Künselere bir şümantiz pazar okulu açsak da Efendim bu dersleri versin Kısa değil Ayrıca sıkıntılarımız var Dua istirham ediyoruz ya Allah bütün sıkıntıdaki kardeşlerimizin Sıkıntılarını ferahat tedbili tahvil eylesin Öndürün muratlarını versin Ne kadar var akşama Yemine kadar evet. yüksek mevkilerinde Göreldi bazı abiler Maalesef birçok kardeşinizle parmaklarının Üzüyle misafaa yapıyor ve yüzlerine bakmıyorlar Bu durumdan birçok kardeşimiz Biz üzüntü içindedirler Bu durumun düzeltilmesi umuyoruz evet. Yüksek mevkilerde ki abiler Bu gületecek size Parmaklarınızın üzüyle misafaa Yapıyormuşsunuz Misafaa yaptığınız insanlara bakmıyormuşsunuz Tepeden bakıyormuşsunuz Haberiniz olsun şikayet var o için biraz daha Şöyle tuttunuz mu sağlam tutun Biraz boynuna sarılın biraz güleç yüzü olun Efendim tatlı dille olun Çünkü müminin müminin yüzüne gülmesi sadakadır Tebessüm ete fi veşi ehlika sadakasın Senin kardeşinin yüzüne güleç yüze baktan sadakadır Göbeçten bedavadan bir sadaka istemez mi Cebinden para çıkmıyor Bir şey olmuyor sadaka sevabı alıyorsun Tebessüm ediyor Eğer sibirden oluyorsa yani büyük abi yüksek mevzide, kibirinden bu tarafa atmayorsa kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete girmeyecek. Ve tavazı olmayı öğrenelim. Hepimiz Allah'ın kullarıyız, topraktan yaratıldık. Teshide topraktan yaratıldı, biz de topraktan. Ne olacak yani? Teşkide kırıldığı zaman toprak olur. biz de mezara gönüldüğümüz zaman biz de toprak İnsanı insan yapan güzel duygularıdır. Güzel duygusu olmadıktan sonra kiyneti yok, mevzim makam burada kalır para pul burada kalır yani insanın iyilikleri ahirete gider evliliğinde asla olan töre adet adetlidir yoksa İslami kurallardır haşasın maşa ne şey olur mu? tabi İslami kurallar esastır töre, yoksa adete İslami kurallara uygunluğu nisbetinde müsaade vardır aykırıysa müsaade yoktur Eğer adet İslam'a aykırıysa, sonra da sufuldur. Örneğin bizim törenimize göre kadın başını açar da, örneğin erkekler arasında şükür şükür oynar da, ondan sonra görmüyoruz. Böyle töre olmaz mesela. <gülüyor> ya bizim törenimize göre Efendim damat, Efendim diğerlerine girmeden önce dış şerakini de ondan sonra girer. Böyle töre olmaz. Neden? İslam'a aykırı, Allah'ın emirlerine aykırı. Ama bizim törenimize göre Efendim Büyüklere saygı, el öperek gösteriliyor, caizdir. Peygamber Efendimiz'in de elini, hatta ayağını öpmüşler, caizdir, el öpmek yasak değildir. Suud, Yerherme kadar karşı çıksalar da, örf de vardır bu. Yani şeriatın yasaklamadığı konularda örfün bir itibarı vardır dini konularda. İlkendirmek'in kardeşlerimizin sorumları var. Tekağılığa Allah razı olsun. <gülüyor> Asker olarak askerlik yapıyorum. Askeri kantinlerden subay su subaylar KDV oranı %0 olan güçleri alıp vergi iadesinden faydalanıyorlardan Ben de alıp sevap eklemeden bir yerde kullanabilir miyim? Şimdi esas itibariyle mümin işi rende olmaz diyor İbrahim Hazretleri. Yani müminin işi hile, hile olmaz. Turist yapacak yaptığı şey. Yani sorduğu zaman Bir senin e, alışverişin mi? Bunu sen yaptın mı? Yakmadıysan yattım diyemezsin Yalan söylenemez Müslüman Onun için Müslüman işi Müslümanın işi hıla var Açık saçık olur Hıveden hıdadan gelecek para Gelmesin Sonra sen burada Bir şey yapacaksın Verdiği iadesinden faydalanıyorsun Yani devletten para alıyorsun Kimin parası alıyorsun? Yersinin, yoksulun, bilim vesairenin Hakkını geçiriyorsun Hayrını görmek, krist olmak lazım, aşık olmak lazım, temiz para, şüpheliden bile kaçmak lazım, temiz, temiz yemek lazım, helal yemek lazım. Ben bir Yahud'in yanında çalışıyorum, sakal hariç diğer ibadetlerine karışmıyor, yani sakal bırakmama izin vermiyorum. Bankaya ve müşterilere vesaire yerlere gittiğim için, ben işimden memnunum, bu konuda ne yapmam gerekir? Bu tabi sakal sünnettir sakalın kesilmesi bütün mezheplere göre haramdır. Ama şimdi mecburiyetlerden bir baskıyla töre değiştiğinden ve bazı yerlerde yasaklandırılmak yapılmıyor. Yasaklayanlar haber altında kalır, yani bu şahsa bunun bir dini mahiyeti olduğu söylenebilir. Efendim ressamlar sakal bırakıyor, sanatkarlar sakal bırakıyor, mimarlar sakal bırakıyor, saç uzatıyor, Efendim barış manço ne kadar saçını uzatıyor. Herkes istediğini yapıyor. Yani bu konuda hürriyetlere müdahale etmek doğru değildir diye söylemesi lazım. Kadının kocasına ismiyle hitare etmesi gayet midir yoksa nasıl hitare etmesi lazımdır? İşte bizim söylemizde kadının kocasına ismiyle hitare etmesi yoktur. Söyle çıktılar. Nezaketen eten hanım der, Bey Ayşe Tatmada'na hanım da efendisine efendi der. Efendi hoş geldin nasılsın? senin seni üzüntülü görüyor. İsimle hitap etmek ayıptır. Öyle bu. Yoksa normal bir şey. Madem o isimle tanınmış onunla de ama öyle değildir. Hırmet vardır. Babası insan Ahmet nasılsın diyemiyor. <gülüyor> Onun gibi yani. Diye Ben dolayı isim olmuyor. Kadının başlığı bir erkeğe selam göndermesi caiz midir değil midir? Hanımın erkek, erkeğiyle kardeşine selam söylemesi gibi. Ve akrabalık münasebetleri olanlara selam Allah'ın Allah'ın kelamet dileğidir, bir çeşitli ağa gönderilebilir caiz olanlara, yani aralarında akrabalık münasebetleri olanlara. Patirleri arayıp, bulma teşkilatı kurulsa uygun olur mu? olabilir tabi, patirleri büyüdüğünüzde bildirin, zenginlere ihtiyaç sahiplerini bildirin, devlete yardıma muhtaçları bildirin. Çünkü Peygamber efendimiz hadis-i şerifle buyurmuş ki evde bu halete men la yastati illa yani kendi halini ilgili yerlere az edemeyen kimselere kimselerin hacesini resmi makamlara bildirin. O zaman devlet memelden para verecek en diye bunu tavsiye etmiş. O iyi olur. caminin önünde senelerdir efendim filanca kardeşimizden ona yardım filan. olur tabii her muhtaçya yardım etmek uygun. Erkek kardeşimiz üniversitesine onu kazanamadı. Asura gitti. İnsanlar istiyor. Ne buyursunuz? Girsin. Olabilir. Banka mühendisinin kazancı haram olur mu? Bu meslekten biriyle öğrenilir mi? Şimdi banka faizli işlem yapan bir bankaysa o zaman uygun olmaz. Çünkü faizi Allah haram kıldığından o haramla şey yapan bir müessefeyi efendim yöneten de, bu işe karışan da, katibi de yasaklandığı için hadis-i şerifte uygun olmaz. Ama kar ortaklığı şeklinde çalışan bir şeyse o zaman caiz olur. E, Aksi tekte de uygun olmaz. Ama herhangi böyle bir müessesede de şoförlük yapıyor, ya da aşçılık yapıyor, ya da bir başka yani faizin alınması verilmesiyle ilgili bir işleme katılmıyorsa o zaman elinin emeği veya inşaatta çalışıyor ve o zaman çalışabilir. Faizle ilgili haram muamelelerinin yapılmasında katkısı olursa uygun olmaz. Hocam bir öğrenci herhangi bir efrahtan veya bir iş adamından bursa alabilir mi? Ne o bursa sorumlu mudur? Alabilir. Tabi Talebeye herkes zekatından hırs vermek istiyor, okusun falan diye. Esnafın böyle akıllı, uslu, asiretli olanları var. Fakat talebeleri kollamanın, zekatın çok güzel bir saf yeri olduğunu bildiği için ne yapıyorlar, alınır. Hocam fren yaka, böyle bir az olan sakala ne dersiniz? Frenk yaka, şu üçgen yaka demektir. Çünkü eskiden bizim gemleklerimiz yakasız olurmuş, bu kısmı olmadan. Bu da şeyden gelmiş, kulaklı yaka. Yakıdan geldiği için külent yakası, frenk yönlü diyorlar buna. Sonra şimdi yaygınlaşmış. Bizim gemleklerimiz şeydi yani, şu arkadaşın gibi, şu şeyi olmayan, şöyle. Eski, eski gemleklerimiz böyleydi. Yakasızdı, bundan böyle şey yapılırdı. Şimdi, bir böyle kulak, icat edilmiş, yaka çıkmış tabi burada frenklere uymak, onların adetlerini taklit etmek doğru olmadığından bir mekruhluk var, doğru olmama var fakat çok yaygınlaşmış olduğundan şu anda artık yani frenklerin alameti olma durumundan çıktığı için direkt hafiflemiş oluyor durum tabi her hususlar kibir olsak kendi örtümüze ürün iyi olur fakat ne pantolonumuzda ne tişertinizde, ne gemleğinizde bu şeyi uygulayamıyoruz. Uygulayanlar az. Yani güzel giyinenler de var. genellikle uygulanmıyor. Bu istatistik zorlamamızı tavsiye ederim. Bir kamçadan az olan sakala dersiniz? Sakal sakal oldu ve fazla kurtarıyor. Tabi uzun olması sünnete uygundur demişler. Bihim değil yani hiç olmazsa olsun. Bir bu şey bulduğumuzda sahibi adına Hiçbir bir iz ne yapmalı? Hayır yerine vermeli. Saygını bulma imkanı olmayınca hayır yerine verilir. zaman <Gülüyor> dua ederken Şeyh'in, Evliya'nın, Hz. Muhammed'in, Mustafa'nın yüzüküyü hürmetine diyor mu? değer Dua direkt Allah'a mı dua ederiz? Dua zaten direkt Allah'adır ama yüzüküyü hürmetine, Efendim dönüledi diye Efendim çünkü Orada onlar Allah'ın sevgili kulları olarak Şey yapıldığı için sahabe i kiramda Birbirlerine böyle şey yapmışlar Rabıtayı meyf ile Rabıtayı mürşit ya da Rabıtayı mürşit ile rabıtayı kayıp arasında Başka bir şey yapmak ara vermek Veya yikip arasında ara verip Başka bir şey yapmak doğru mudur Benin yani etkisi olabilir Telefon çalar, kapı çalınır namaz özeni okunur bir şey olur, bir sebep bile abdesti zor, almak gerekir, olabilir toplu şey yaparsa testeri çok olur ama toplu yapılamadığı zaman araya başka bir şey girdiği zaman ilk yapılamı, iptal olur diye bir şey yoktur o rabıta ile zikir arasında şeytan resyesi verirse, rabıtada da zikre resyesi aldırış devam edemiyorsa, baştan mı yapalım? o resyesi verdi mi, baştan yakmaya başladın mı oyununa geldin demektir üç yüzler devam edeceksin <gülüyor> Sınavına başlarsın, yeniden bir öpse verir. Bir daha başlarsın yeniden de gelir. Artık kafanın kitapta gibiler o. Bak adamı nasıl şey Allah'la nasıl şey yaptım diye aldattım diye hiç yüz Nasıl gal rabıta-i şerif diyorlar? İslam'da delili var mıdır diyorlar? Biz cevap veremiyoruz. Bu konuda bilgi verir misin? Bu konuda kitap vardır. O rabıta-i şerif diye efendim Halid-i Efendimiz bir rabıta vesalesi yazmıştır. İslam'da vardır. Ölmekle ee, Sıddık Efendimiz, Peygamber Efendimiz'in hayalini daima hafızasından muhafaza ettiğini, gözünden hiç gitmediğini söylüyor. Rabıta şirkliğindir, rabıta sevgi alametidir. Rabıta seven, seven insanın hayalinin yüzünde kütmesidir. Tüt, i̇nsanın bundan ne var? Annemi seviyorum, annemin hayali gözünün de. hocamı seviyorum, hocamın hayali gözünün de. Ne var? Hocayı Peygamber Efendimiz'in reisi olduğu için, din alimi olduğu için, din olan olduğu için bir sevmek ne aldi? Güzel bir şeydir. Bu sevgiyi Allah teşekkür ediyor. Üzerinde kazanamaz olan kişi nafile namaz kıl olsa kabul kılsa kabul olur mu? Kılsa kabul olur. hep Efendim. Bazıları e, biz girilmiş bazı nafile namazları kılması da lazım. Mesela. İşrat namazı, duha namazı, ebabi namazı, teheccid namazı gibi namazları kılmalı. Çünkü onlar geçti mi bir daha kazası da kazası var ama bunların zamanı bir geçti mi bir daha artık ele fırsat geçmiyor. Onun için onları bırakmadan kaza namazları ne başka zamanda kılmalı. Bir kişi kızına namaz kıl dediği halde namaz kılmıyorsa, ben cehennemde yanmayı istiyorum diyorsa buna ne yapmalıysa? Tabi bu çok kötü bir durum böyle bir söz devrilir de efendim evlen evlatlıktan red edilir de bu söz üzerine çünkü çok küslat bir söz bu fakat evlattır cehenneme gitmesine razı olunamaz vicdanı dayanamaz insanın bu duruma getirmeden iyi yetiştirmek ve bu sözü söylettirmeden namazı kılmasını istemek lazım. Zaman ayırmak lazım. Yani üstüne varıp, üstüne varıp da çileden çıkartıp cehenneme cilt diye düşürtmemeye gayret etmek. O e babanın basireti. Aslında böyle yattıktan sonra sopayı hareket etmiş. Böyle çevirir, devirirsin, o sefer sopaya değilsin. Sabahtak sefaca son adam oldum, küçükkenin kucağında şöyle gözükledim de şimdi Allah'a öyle karşı geliyorsun diye. Ama... Tabi güzellik ve şey yapmak dair Konya'ya özletimiz gerektiği için müsaade istiyoruz diye hep pekala. Efendim, 45 kişi irfanımızın duada bulunmasını süre şey yapıyoruz pekala. Gelemeyenlere selam, gelenlerden Allah razı olsun. Sıhhat-ı Afiyet'e gidin. Üniversitesi olan oğlum uzun yıllar çalışır, çalışamaz çabalamasına rağmen ömeğinin karşılığını alamadı. Bugün de bir de sıkıntı içerisinde olup çalışmak istemiyor ama ve çocukları sıkıntı içerisinde. Bu aile için dua ve nimetini de istiyorum. Çalışmak istememek doğru değildir. El-Kasibu Habibullah Keski ticaretle meşgul olur. ihtiyacını karşılayan kimse Allah'ın sevgilisi olur. Onun için evliye almak sırf Allah'ın bu yönden sevgisi kazanmak için iş tutmuşlardır. Kaşık yapmışlardır, hasır örmüşlerdir Malın yapmışlardır Bir iş yapmışlardır, çalışmışlardır Çalışmak sevaptır şey Çalışan Allah'ın sevgili kıldır Çalışmak istememek öyle değil Sıkıntıların tedavisi de çalışmaktadır Çalışmayan insana sıkıntı daha çok değildir Onun için makul ölçülerde çalışmalı Özil dilerim Bir sene içinde Adep azalında Efendim yabancı malı kullanmayın diyorsunuz Siz o gün alman malı Mercedes'e biniyordunuz Nasıl oluyor? Ve alınmış Mercedes'e biniyoruz Bizi bindiriyorlar getiriyoruz Yani düğüne bizi bir arkadaş almış götürmüş Mercedes'e Benim araban yok Düğüne kimin Mercedes'e gitmişsek Düğüne götürmüş Düğüne gitmişiz özür dilerim diyor o Yabancı malı kullanmıyorsunuz neden Mercedes'e bindiniz? Yani sen gel Çıkmalı bir araba varsa Onu da götür Ben yani Bir arabaya Markası şudur diye hayır demedim Şimdiye kadar Bisiklete bile razıyız, motosiklete Ne olacak? Yani biz ne anlatmak istiyoruz? Bizim anlatmak istediğimiz şey ne? Yani ticaret ve dışarıya geldiğimiz her para Bizim alevimiz nedir? içimizde kalsın. Biz e, merkempanist olalım Biz kazanın üretimimizi arttıralım, biz kazanalım diyoruz türlü durumlar var, efendim zaten yerli araba dediğimizin bir kısmı da Renault'dır, Fiat'tır, efendim, Toyota'dır vesaire, onlar bile tam yerlidir. değil, bu bir kademe işi, efendim, söylüyoruz ama bir zaman gelecek, uygulanecek veya, efendim, fiili durum yani şu anda henüz istediğiniz şey durum yok. Bu benim kusurum değil yani, ben kendim muhasebesi tercih etmiş değilim biraz ben söyledisek artık düşmanlığım var yani, özel olarak. Çünkü o herifler biraz daha fazla para istiyorlar şey için. Daha böyle kasıla kasıla mal şey diye, tutulmuş mal diye öyle şey yapıyorlar. Onun için onu da istemiyorum. Daha mütevazı bir şeyle idare etsinler diyorum. Bir kendi yerde şey yatsınlar. istiyoruz Hocam bir altın rehber gibi ticaret dükkanları kitabçı çıkartılamaz mı? Bence böyle Vakfumuz her yerde bir çikap çıkartabilir. İyi olur. Çıkarsınlar, hazırlayayım, hazırlasınlar. Olsun. Hiçbir mazureti olmadan sakat bırakmayan hocanın arkasında namaz kılınır mı? Kılınır. Ee, yani o onun kusurudur. Keşke bıraktı ama kılınabilir. Bu yaslan Hüseyin Yılmaz'ın selamları var. Töleri açacağız. Efendim isim yoksa da misiniz? Ve şurada olduğuna göre aynı isim olmuyor mu? Başka mı oluyor? Huzur olsun o da. İsim isiyor, an, üst olsun. Antalya Antalya'ya Halkyar Vakfı'ndan talebelerimize ziyaretimize, gel ziyaretimize geldik. Tamam gitmeniz gerekir. Allah seh-tafiyosuyla dönmenizi nasil etsin. Allah hepinizden razı olsun. İsmim savaş. Bu ismi değiştirdim. Mehmet emin oldu. Fakat bir değişikliğin yoksa refak istiyorum. Şahitler yalan söylemek zorunda kalıyor. Bunun bir sakıncası olur mu? Yani nasıl yalan söylüyor? İsmini değiştirmek istiyor. Neyse ona yardımcı. O diğer ismi şey yapardı Peygamber Efendimiz. Kötü isim, iyi isme değiştirildi. O bakımdan yardımcı olsunlar. Ebi Süleyman ise misafir sakallı bir, Hı -hı, ne yazıyor şurda? Sakallı. Ah kadar bir insan. Sakallı bir insandan kısa olan imanın gereğinden az olmayacağı söylenmiş. Ebi Süleyman. O, hanemin gereğinden daha mı? Şimdi, yine şimdi de yani bir tutamdan kısaysa sakalı az dönülmüş zaman değişince efendim şartlar değişiyor Tabii Kami'nin devri başka Ebu Efendi Hazretlerinin zamanı başka 20. yüzyılda bunca badireler geçirmiş İslam darbeler yemiş, Müslümanlar hapislere girmiş asılmış, kesilmiş ondan sonra efendim bir sürü problemler zorluklar var Şimdi şartlar biraz daha farklı. farklı. Bu şartları, şartların farklılığını İslam kabul ediyor. Yani daruratı tüdühül mahtura. Yani zaruriyetler, sıkıntılar, sıkışıklıklar mahtırlı bazı şeyleri efendim, minahlaştırır, meşrulaştırır, müsaade verdiktir diyor. Efendim, onlardan mevzeleri bir kaka almak zorundayız. Önemli olan, önemsiz olan şeyleri gördüğünden Hayır etler bilmeliyiz. Asıl önemli şey neyse onun üzerinde durmalıyız. Böyle küçük detaylar küçükse detaysa tabii o kadar önem verilmeli. Kısa da olsa sakal bıraktığımı faziyetini yerine getiriyor ama uzun ve kısa olması alimlerin çeşitli e, şeyleridir. O benim o kadar e, şu yüzde bir nokta olmuyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatihah.